1651 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, herhangi bir vakte mahsus olmayarak yaptığı dualar, Hz. Peygamber, Ya Rab, senden hidayeti, takvayı, iffeti ve zenginliği isteriz, derdi.